Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamberimiz Hz. Temarin hakkında inşallah bahsedeceğiz. Salavat salavat-ı şerife dini aslında bunlara. Salavat salatın çoğulu. Salata dua demektir. Şerif de fiil vezninde Allah katında en değerli du anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'de Ahzab su ayet 56'da. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve meleketehu. İnna Allaha Allah Teala Mevlamız kesinlikle ve melaiketehü Allah Tanrı Celle Şanuhu melekleri yusallune aleynnebi o nebiye zişana o peygambere buradaki lam ı tarif içindir yani belirli o peygambere hazmat aleyhisselama salat ediyorlar Demek ki Allah-u Teala Mevlam Celleşani, allah Teala melekleri Peygamberimize salat ediyorlar. Allah-u Teala Peygamberimize salatı nedir? Peygamberler rahmetini devamlı arttırması. Çünkü salat sözü dua anlamına gelir. E, duayı kim eder? aciz olan varı dua eder. Yani eline gelmeyen kişi tabii Allah-u Teala Mevlamız kime dua ederse Bunun için Allah-u Teala mürekes salatı Peygamberimiz'e devamlı rahmetin arttırması. Meleklerin salatı da istiğfardır. Peygamberimizin yükselmesi için ona tebih istifa ederler. Allah-u Sonra buraya bir üzere. Ya eyyühellezine ameluhu. Ey iman edenler, ey müminler sizler de sallü aleyhi. Siz de Hazır Aleyhisselam'a sal ediniz. Ve sellimu teslima ona tam teslim ile selam da ediniz. buraya Mevlamız. Burada sallü aleyhi. O peygambere üzerine salat ediniz mühla buyuruyor. Bu tabi emirdir. Ve sellimu da yine emir burada Allah talabı buyuruyor. Peygamber aleyhisselam salat selam ediniz buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre peygamberimize salat-ı şerif getirmek farz oluyor. Halefi mezhebine göre bir kimse ömründe bir defa peygamberimize sağlık şeye getirirse bu farz getirmiş oluyor. İmam-ı Şafi'ye göre ise her namazda mutlaka yapması gerekiyor. Her namazda İttiyattan sonra Allah'ın salih ala bunu okumak farz oluyor şah mezhebine göre. Yine hanif mezhebine göre bir yerde Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin ismi şerifi geçtiği zamanda burada da savaşı getirmek hiç olmazsa Aleyhissalatü Vesselam demek ilk defa vacib oluyor. Aynı mecliste Peygamberimizin ismi şerifi tekrar tekrar geçerse diğer ende savaşyı getirmek müsab oluyor tabi sehab oluyor. Sarı savaşçıyı ama şu. Peygamberimize karşı kişinin, bir Müslümanın sevgisinin artması, peygamberle arasında bir bağlantı, mali köprü kurulması, peygamberle bir murakab yapması anlamına geliyor. Tabii bir insan kimi severse, onu çokça anar kişi. İşte bir insan da, Müslüman olarak da peygamberimizi tabi sevmemiz gerekiyor. Bu işin de peygamberimizi demek ki çok sık sık almamıza gerekiyor. Şimdi işte birkaç hadis şerife bakalım bu konuda. Tirmiz'in rüvaleti hadis ı şerifte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri inne evlen lasibi yevmel kıyameti Kıyamet günü insanlardan bana en yakın olana buyuruyor. evla en layık olanı yani kıyamet günü şefaatime korumama en evli olanı kim insanlardan ekserühüm aleyye salaten buyuruyor. Onların hangileri daha çok üzereme? sıfatı şerife getiriyorlarsa onlar kıyamet günün bana daha yakındır. Onlar şefaatime daha evla layıktır buyuruyor. Demek ki bir kimse dünyada peygamberimize ne kadar çok savaşı getirirse o kadar peygamber bundan memnun oluyor, razı oluyor. Yine had şerif nesai'den, kütüb-i buraya Peygamber aleyhissam had men salle aleyye min ümmeti ümmetimden bir kimse bana bir salat ederse salavat-ı şerife De diyoruz acaba bu nedir? belki işimizde merak et olabilir bunun çok çeşitleri var türleri var. Tabi daha özel başa kelimelerle okunan savaş şefeler var. Hepsinin tabi fazileti, sevabı değişiyor. Bunun en kısası şudur. Allahümme salli ala seyidira Muhammed ve ala Ali Muhammed. En kısası budur. Ancak ayeti kerimede salli aleyhi ve sellimu geçiyor ayeti kerimede. Yani Peygamberimize Ali Şamadetlerine hem salat hem selam edin mevla buyuruyor. Bu atekirayı tam uygulamak için şöyle olması dâvzir oluyor. Allahümme salli ve selim. Ala siedine Muhammed ala Muhammed diye bir şekilde. Yani Allahümme salli ve selim. Ala siedine Muhammed. Bu de Muhammed demek daha yatarlamış oluyor. Şimdi o şerife getirelim inşallah. Büyürüyor Aleyhisselam Peygamberi Aleyhisselam Hazretleri, Men salle aleyye min ümmeti. Ümmetimden bir kişi, erkek ya da kadın bana buyuruyor. Sırada şerife getirirse. Kütübet dehü aş o kimseye o anda on hasene yazı buyuruyor. Demek ki bir mümin kişi, bir Müslüman kişi, e, Peygamberimizi severek, Peygamberimizi hatırlayarak kişi gönlünden bir defa Allah'ın salihe okursa, o kimseye on hasene yazılıyor. Bir hasene de on sevap anlamına geliyor. Çünkü Mevla'mız buyuruyor, yürüyor. men ca bil haseneti felehu ashim salem öyle Bir kimse bir haseyle gelirse, Mevla'ya kavuşursa o kimseye her hasenesine on sevap vardır. Demek ki bir Müslüman kişi şöyle peygamberimizi hatırlayarak severek de bir daha iyi, okursa, sabı şerifiye, Allahümme, salli alayı okursa kişi, o kimseye, on hasene, yazılıyor, amel dersine yazılıyor. Ve mühiyet anhü, aşrı seyyiatin, aynı anda o kişinin, onda günah oradan, siliniyor, mahvediliyor. Yani, bu kadar kısa, abdestsiz olur, abdestsiz olur. Hatta bir kadın, kadının hali günlerinde de olabilir. Yine erkek kadın, hatta cünup haldeyken bile olabilir. Bir kimse, peygamberimizi hatırlayarak Allah'ıma salli alayı bir defa okursa. Onun hasrine yazılıyor, sağ defterine, melek yazıyor. Bir okuyuşunda. Aynı bir okuyuşunda on tane de günahı günah dertlerinden siliniyor bakınız. E bir kimse on defa okursa ne olur bakınız değil mi? On defa okunursa yüz hasene yazılıyor. Bak. Kişi bakan değil ama. O kimsenin yüz tane de günahı siliniyor. Siliniyor. Bir hadisi bu şey devam ediyor. O kimsenin manevi derisi de on katı artıyor böyle oluyor. Her okuyucu sabah şirifeyi hem on hastane alıyor, on günah siliniyor ve bunun değeri on katı artı deris artıyor böylece. Yani bu kadar elandıyla Allah katına demek ki değerli bir şey böylece. Ya Şerif Ebu Davud'un rivayet -i -i Şerif buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri "İnne emr'e ya cumat" Günlerden en faziletli gününüz cuma günü buyuruyor. En fazilette yani en üstün, en güzel gününüz günlerden cuma günü. Bu tabii haftanın günlerinden olarak yılda yani bir senelik olarak bakılı zamanlar en eftar gün kurbanın arefe günüdür. En eftar gün. O gün çünkü hacılar Arafat'ta vakfede bulunuyorlar. Yani yıl içerisinde Allah katında en eftar gün kurbanın arefe günüdür. Fakat haftada Hafta gün olarak enftar günde Cuma günüdür. Adem Aleste mazletleri Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennete girdi. Yine Cuma günün cennetten çıkarıldı, dünyaya geldi. Ve kıyamette Cuma günü kopacak sevgili kardeşlerim. Cuma günü kopacak. En yani kuvvet rivayete göre ikinden sonra Cuma günü kopacak. Demek ki Cuma günleri olunca hatırlamamız gerekiyor ki acaba bu son Cuma'mız mı diye bugün yani kopar mı diye hatırlamamız da iyi olur gerekiyor. Hatırlarsak biz kar ederiz, yarın zarar etmeyiz. Hadışları devam ediyor. Demek ki hafta günler içerisinde en değerli gün cuma günüdür. Fe eksirü aleyye minas salati fihi o cuma günde benim üzereme sabah-ı şerifeyi çoğaltınız buyuruyor peygamberi. Demek ki haftanın her günde peygamberimize saati getirmek gerekiyor. Ancak cuma günleri peygamberin burada özel emri tavsiyesi var. Cuma günleri bunu biraz daha çoğaltınız diye. E tabi cuma günü Allah katında böyle değerli kıymeti gün olduğu için özellikle cuma gününe bir icabet saati de var cuma gününde. Hele o vakte tevafuk ederse, uyum gelirse, tabi sahabı bunun katkıda fazla oluyor. Fe inne salatekum hadis devam ediyor. Sizin getiriniz salavat-ı şerifeler ma rûzetün aleyyeh, buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onlara bana arz olunur. Demek ki Yer yüzündeki insanlardan biri, Türkiye'de, Şam'da, Bağdat'ta, Medine'de, Pakistan'da, Almanya'da, nerede olursa olsun, bir Müslüman kişi, erkek kadın, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine savaşa getirdiği anda, Melekler Peygamberimizden bildiriyorlar hemen, anında. Yarın Allah bak işte filan ümmetin sana şu anda safçi getiriyorlar. diyorlar. Peygamber sütlerine. Aklımıza şöyle bir soru işe takılabilir. Elhamdülillah yeryüzünde milyarı aşkın bir İslam topluluğu var elhamdülillah. Her ne kadar bazıları İslam'ı tam da elhamdülillah Yine yani Müslümanlardır. İnançları vardır elhamdülillah. Tabi Peygamberimizi seveler. Herkes az çok imanına göre. E en aşağı belki de her dakika Peygamber'in e yeryüzünden kim bilir kaç binden savcı getiren oluyor. Her an. E namaza getiriliyor. Allah'ın bariyle okuyor, namaz okunuyor. E yeryüzü namazı hiç kalmıyor yerine. Yer namazsız da namazın öncesinden dışında okuyor, okunuyor demek ki Peygamber Aleyhisselamın terine anında belki her dakika binler on binler okunuyor pek anda bunlar bildiriliyor benize şimdi mesela günümüzde e, telefonlar var mesela telefonlar bir santral. Olur. Otomatik santrale bağlı. Aynı santrale aynı anda binler kişi konuşuyorlar, on binler konuşuyor, yüz binler konuşuyor büyük şehirler, konuşuyor. Hepsi bunun santrale kaldırıyor bunları. kaldırıyor. E, tabii Peygamberimizin ruhaniyeti yani bunun hepsini böyle kapsıyor. Peki ne oluyor? Peygamber Aleyhisselam azeti tabii o anda ümmetini tanımış oluyor. Hele bazı kişiler peygamberimize e, daha fazla sarhoşuna şey getirirlerse e, sürekli peygamberimiz arasında bir bağlantı oluyor. Onlar peygamberi tanımış oluyor. Kalü ya Allah sahabeler peygamberimize şöyle bir soru sordular bunun üzerine. Dediler ki ya Allah ve keyfetü salatını aleyke ya Resulallah Bizim getirdiğimiz sabah-ı şerifeler sana nasıl arz olunur vefat ölümünden sonra? Vekat erhem de öten sonra derler, tabi derler zamanla süreceksin. Kimi de sürecek zamanla? Arkadan gelen ümmetin sana savaşları getirince bunlar nasıl sana arz olur bildirileri? Nasıl bunları bilirsin? Kale Aleyhisselatü Vesselam Peygamber onlara şöyle cevap verdi İnne Allahe Harreme Al Erdi Eciz Saadel buyurdu. Bakınız, Allah-u Harreme Allah Kereşan'ı haram kıldı Al Erdi toprağa göre Neyi? Eciz Saadel Enbiya nebin çolu geliyor. Peygamberler anlamına geliyor. Allah Teala Mevlâmız peygamberlerin hepsinin cisrini bedenini Allah toprağa haran kıldı. Toprağı yemiyor yani, yemiyor. Yani peygamberler tabii çürümüyor Ne kadar peygamber yerki cisse peygamberlerin her birinin bedenleri aynen gömüldüğü gibi Duruyor kardeşler. Öldürüyor bunlar. Onları toplak, yiyemiyor tabanları. Peygamberimiz gibi buyuruyor samadilere, bizlere ölümünden sonraki olay ilgili olarak kardeşleri Ebu Davut'a La teç'alu kabri i'den Peygamberimiz şöyle bize buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Benim kabrimi bayram yeri gibi yapmayınız buyuruyor. Benim kabrimi sonra bayram gibi yapmayın buyuruyor. Yani bir eğlence bir piktik yeri gibi yapmayın peygamber buyuruyor Aleyhisselam. Neden? Çünkü önceki bazı peygamberlerin kabri şerifleri Buna dönüştürülmüşler. İnsanlara gidiyorlar, Güya peygamberin ziyarete gidiyorlar. Fakat orada yemeği, içme, pitikler, gülme, konuşma, eğlenmeler, şunlar bunlar. Peygamber buna izin vermiyor, razı olmuyor. Tabi peygamberimizin kabrinde olmaması gereken şeyin diğer olmaması olmaması gerekiyor. Günümüzde bazı evliyaların kabrine gidiliyor, yani türbeçten gidiliyor. Yine günümüzde bazı evliyaların özel günleri var. Yani bir cemaat toplanıyorlar, bir şey kuruyorlar kendi aralarında, işte evliye ilgili bir kurum kuruyorlar, kuruyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? İşte bu kişiler bir gün terdi ediyorlar. İşte filan evliği alma günü derken kabrı başında. Ama günümüzde bu artık bir pikniğe dönüşüyor. Yani bir bayrama dönüşüyor. Tabii biz alıcılar, satıcılar, gezenler, tozanlar gerçi trübedeki bir özel odada ya da yakındaki camide kuran okunuyor, Kerim okunuyor. Yapılıyor ama Oraya giden cemaatın acaba yüzde kaçı gidiyor? Yani çoğu hele gençler şunlar bunlar dışarıya geziyorlar pikti gibi baram yeri gibi oluyor. İşte peygamber bunlara razı olmuyor ve la tecalü ile peygamberi yapmayın diyor yasaklıyor. Kabrümü benden sonra baram yerine çevirmeyin pikniğe çevirmeyin, eğlenceye çevirmeyin, bir yumurası duruyor. Ve salli aleyya, buyuruyor. Adı devam ediyor. Size bana, sarbaşları getirin bana. Fe sala salateküm, çünkü sizin getiririniz sarbaşı şefeler, tebliguni haysü küntüm. Sizler nerede olsun olunuz, getiririniz sarbaşları bana ulaşır, buyuruyor ulaşıyor buyuruyor. Yani bir insan Peygamber Ali Samazetlerinin mübarek kavuş evine gidemese de demek ki bulunduğu yerde yeryüzünde nerede olsa olsun kişi bulunduğu yerde Peygamberimizi severek hatırlayarak huzur ile Peygamberimize safle getirdiği anda onlar Peygamberimize ulaşıyor bakın buyuruyor. Tebülüguni. Onlar bana ulaştır. Hayesü küntüm. Nerede olursan olurunuz. Burada hayesü hem mekan hem de zaman hem de har anlamına geliyor. Yani sizler hangi halde olsan olunuz. Ayakta olunuz. Oturarak olunuz. Hatta yaktığınız yerde bile yaktığınız yerde bile bana sabır şey onlara bana ulaşır. Dünya peygamber sonseder. Sabır şey getirmek aynı zamanda duaların da kabulüne bir vesile oluyor. Sabır şey getirmek insanın ruhsal huzuruna sebep oluyor. Hatta bir insan rızkı darsa, yani işi iyi yolda değil, işten terslere gidiyor, aksitre oluyor, bu kese peygamberimize çok safle getirirse, rızkın da bolluğuna sebep olur, eğer bir evde huzur yoksa, eşli arasında evde huzur yoksa, evde peygamberin saçla getirilirse, eve huzur da gelir bu arada bir hadis-i şerif denilmiden duanın kabulü ilgili olarak buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri külü duayın mahcubu her yapılan dua mahcup hıcaptadır, böyle. yani dua göktere çıkamıyor önüne perde geliyor dua tabii göktere çıkamayınca Allah'ta da kabul olmuyordu hatta يسalle aleyne nebiye ta ki o dua eden kişi peygamber sarvaya getirmedikçe duası kabul olmuyor bak Demek ki duanın da kabulüne sarv şerife bir sebep oluyor. Neden oluyor? Vesile oluyor. Hadis-i Ebu Süleman darani bizzat vardır. Ebu Sılaman ed-Darani. Daran Şam'a bir köyü. Bu o Daran'da doğduğu için bu böyle lakap veriliyor. Ebu Sılaman Darani diye veriliyor. Bu zat zamanın çok büyük evliyalarından ve ulema alimlerinden kendisi. zühd sahibi yani zamanda yer yüzden tanın bir kişi. Bu şöyle buyuruyor bir kimsenin bir ihtiyacı var. Elden gelmiyor. Ama hastalık, ama işsizlik, evlenme, her neyse. Yani bir kimsenin bir derdi var, bir ihtiyacı var, bir sıkıntısı var. E bu kişi dua ediyor ama duası kabul olmuyor. Ne yapması gerekiyor? Şöyle Önce dua etmeden önce Peygamberin hatırlatsın önce bir savcıya getirsin buyuruyor. Ondan sonra duasını yapsın. Arkadan tekrar savcıya getirsin buraya Bakınız aradan. Ve ibare burası okuyorum. Fe'inni Allah yakbölü sarateyni ve ekfemi min'en yeda'a benihüma buyuruyor allah Teala iki savcıyı kabul eder. Yani duanın evvelinde, öncesinde savcıyı okudu, getirdi. Duasını yaptı. Duadan sonra tekrar Peygamber savcıyı getirdi. allah Teala bu iki savcıyı kabul eder. eder. Allah-u Teala iki savcıyı kabul edince aradaki dua Allah-u Teala diyor. Çevrilmez diyor. İki salavat hürmetine Duada kabul olur inşallah bir muhteşemler bence. E demek ki inşallah bunu da yapmaya çalışalım. Tabi dünyada derdi olmayan kişi yoktur. Herkesin derdi ayrıdır. Herkesin imtihanı ayrıdır. Demek ki insan başına böyle bir derdi olunca ama ne olursa olsun fark etmez. Kişi mümkünse iki kat namaz kılmalı. Oturmalı. Abdest yerine. Önce peygamberimizi hatırlayarak bir sabah şerbe getirir. Tabi iki üç olsa daha değil. Onun eline açar, dua eder. Ya Rabbi hastama şifa ver der. İş mi iş istiyor? elat mı istiyor? elat istiyor? Ne ister? Meladan. Ondan sonra daha dua yapabilir. Yine arkadan peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sarhoş eve getirir. Yüzünü sıvazlar önde sabah şerife, son sabah şerife, aradaki Allah Allah'tan onu, onu geri ermez mi? Bu, bu şekilde. Bu yapmaya çalışalım inşallah. Yine had şerif peygambenizden had şerifi şerif Tirmizi rivat ediyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rıgüme en şu kişinin bunu yere sürünsün. Şimdi bir Türkçemizde yüzü sürünsün deriz Türkçemizde. Ve Araplarda böyle bir ağız var o zamanlar burnuyla sürünsün diye. Yani aşağılansın, işte rezil olsun, erişten olsun anlamına geliyor. Bir nevi beddua dua gibi bir şey, aşağı yukarı. Peygamber'in böyle kralesine maddelerine bak, Yani şu kimsenin burnu yere sürünsün yani. Yani aşağılansın biraz kendisi. onuru kibri kırılsın, büyüktür kırılsın. Kim bu? Zükürtü <gülüyor> indehü felem yusalli aleyya buyuruyor. Onun yanında benim diyor ismim geçtiği an hatırlatıldığı anda yani Peygamber'in ismi geçtiği halde bir kişi bunu duyar da eğer Peygamber'i sarhoşlara getirilmezse o kişi bunun üzerine sürünsün buyuruyor. İşte bu adı şerife binaen adı şeriften kanak alınarak demek ki bir yerde çarşıda, pazarda, yolda, evinde, camide olsun olsun böyle sohbetler Peygamber Aleyhisselam ismi şerifleri Muhammed Aleyhisselam Hazretleri yeni zamanlar. Orada bulan her birinin Peygamberimize hiç olmasa bir defa saytılmeleri gerekiyor. Vacip oluyor ilkinde hatta. Vacip oluyor. Eğer tekrar geçerse diğerleri müstahap oluyor. Yani çok sahip oluyor. Sahip oluyor. Tabi üşememe gerekiyor bunda. Üşememe gerekiyor bunda. Hatta öyle yerler var ki dünyada mesela Şam'da kardeşlerim. Şam'da peygamberi çok sağlık gidiyor Şam'da. Çok gidiyor. Bir gün Şam'da yolda gidiyorum bir yere. İlk kişi karşılaşmışlar. Paraklar biraz ateşlidirler. Çabuk öfkelenirler. Bağırma çağırma biri girecekler. Hemen bir bağır dışarıdan. Salli'u alen nebi'yi tegen soşi getirin dedi. Hemen Allah'ına söylememiş sen dediler. Oradan çıktılar arkadaşlar. Yine bazı evlerde sobet olurdu. Nasip oldu öyle birkaç yerde bulundum orada ehlamdiler. Bu otururken de aralarda mesela çay şey içilecek, işte bir şey yenecek hesabında öyle daha en bir okumuş, okumamışken hemen cemaatten biri bağır biri birdenbire salü alen nebi deyince herkes savcı getiriyorlar arkadaşlar. İnşallah biz de bunu kendimize bir alışkan hale getirmeye çalışalım inşallah bunlara. Mesela hanımlarımız da onların daş toplumları kendi aralarında. Günleri var, haftaları var, aileleri var, şunlar. Bunlara vardı var. Kadınların var bunlara. Tabi boş yere konuşmaktansa Arada bir bunu yapıp yaptılar inşallah. Peygamberimizden savaşa gideriz oradan. İnşallah. Tabi bir tek sabah-ı şerife de az evvel okudum. Onu hasene bakınız. Bir sabah-ı şerifeye. Yani Allahümme salli ve sellim ala seyyidine Muhammed ve muhammed. Bu kadar kısa bakınız. Allahümme salli ve Selim ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Kısacık ama on hasene bakın nasıl alıyor. On seyyye günah siliniyor aynı anda bak, Aynı anda ikisi. Bir on tane bu yazıyor. On günah siliyor. Kişinin manevi derecesi de on katı artıyor anda. Artıyor. E böyle bir toplantı da Konuşurken mesela fazla dünyaya dalındı, yeme içmeye dalındı, e biraz gaflet bastı, ele fazla gülündü mü, e, bu çok tehlikeli değil kardeşlerim. Biraz daha sesli, ile gülmek bu kalbi öldürür. O yani kalpteki feyzi götürür, iman tadının tadını götürür iman. Götürür, gaflet basar, böyle bir şey oldu mu? hemen bir ışıkmalı ne demeli salio alen nebi demeli hemen herkes orada getirmemiz alıştır getirmemiz her zaman işin inşallah alışmamız gerekiyor buna yine adı şöyle bir türmiziden buraya pek amaleşemadetleri el behilü men el behilü men el behil yani en hasis cimri şu kimsedir. Zügürtü indehü felem yusalli aleyh. Onun yanında ismim anıldığı anda halde o kimse bana savşa getirilmezse işte en behil, en hassiz cimri o kişi buyuruyor. Had-ı ilgili inşallah bir iki konu anlatayım aklımıza daha kalması için bir kitap vardır tabun içini bilenler vardır Delailül Hayrat diye bir kitap vardır Delailül Hayrat diye bu kitap baştan başa yalnız içerisinde hep sarıbaş şerifeler vardır tabi savaşların çok değişiklikleri vardır da vardır. Bu kitabın müellifi buraya yazan müellifi yazmasına bir tabi bir sebep oluyor. Neden oluyor? Bunu yazıyor. Şöyle oluyor sebebi de ı Cezulü diye meşhur kendisi asıl adı Muhammed Bin Abdurrahman as asıl adında dedesi Süleyman'dır. Onunla anılmış demek ki Şemane Cezuli. Cezül Afrika'nın kuzeyinde Fas tarafında bir köyün adı Cezül. Orada olmuş kendisi. Onun için Cezuli. Oraya mesle deniyor kendisine. Bu zat daha genç yaşında hafız olmuş, ilim okumuş ve tasavvufla ilgilenmiş. Allah şey müşekhaka tabi. Bu da bayağı mali makam almış kendisi. Ahlakta, ilimde, irfanda, marifetullahta bayağı makam almış kendisi. Bir gün köyünden çıkıyor. Tabi Afrika sahra, çöl. Şöyle doğru gezeyim biraz diyor. Genelde büyükler Yalnız gezmeyi severler. Çünkü o zaman kulu Allah'a bir tefekkür hali doğuşur. Bir tefekkür hali doğuşur. Bunun için Allah dostları genelde yalnızlığı severler bunlar. İnsan sürekli kalbalık oldu mu kalbette bir gafet olur genelde ya. Bu da bu şekilde Allah'ın tefekkürün atması için, tefekkür kuvvetlenmesi için Yanımın başına bir çöre doğru çıkmış gezmeyi biraz. Namalı vati gelmiş. Bakınıyor. O üst yörede bir kuyu varmış. Kuyunun başına gidiyor. Abdest alması gerekiyor. Ama kuyunun başında bir kova bile şey yokmuş. Çöl kuyuları çok görüyorlar. Çöl kuyuları. Çabuk su çıkmaz tabii. Hatta su bile. Karanlık olur gibi görülmez. Bu Cezül Hazretleri şöyle kuyuya bakıyor. Su tabi derin. Su var ama derinde. E, kova itleşiyor ki anında. E ne yapsam acaba diye düşünüyor şimdi. Demek ki başka kuyu uzak kendisine. E, namazın belki vakti geçecek. E, Teyimin yapsa da su orada tabi imkan imkanı önce gerekiyor. Şöyle bakınırken Bakıyor, bir genç kız geliyor, kuyuya su almaya geliyor. Bir genç kız eline kap almış, neyse kapı o dönemde. Genç kız, çok genç kız, su almaya kuyuya geliyor. Şimdi kuyuya gelince, bu Cezül Hazreti ki kıza, kızım su almaya geliyor, su almaya geliyor amca diyor. Güzel ama burada kovam oluyor bir şey diyor. Eğer evini yakırsa ipten getirir diyor, buradan su çekelim diyor. Sen de suyunu doldurup hapsalamalıyım diyor. Kışına bakıyor buna da hafif gülmüş e diyor. E herkes herkesi övüyorlar diyor. Yani ünlü kişisin diyor işte. İlimde, irfanında ahlak taşınlar bunda artık şeştine diyor. Ama diyor yani kovasız e, suyu çıkaramaymışsın diyor. E, suya bir bir sözün nazın geçmiyor mu suya diyor. E nasıl geçsin kızım sözü nasıl geçsin diyor. Kız şöyle bir Allah yürürüyor. Üçlüyor suya. Hemen kuyunun su atezen gibi yukarı çıkma başlıyor. Kız kapanı dolduruyor. Ona bir kabını böyle aptal için hem adak olanı sıvıyor da Kendi aptal alıyor. Kız tekrar kabını dolduruyor. Su görev genç kız da bu keramda gören Süleyman Cid çok duygulanıyor etkileniyor kıza bak soruyor kızım sen bu makamı nasıl buldun diyor bak bu kadar genç yaşındasın diyor bu makamı sen nasıl buldun kızım diyor ne oldu Allah aşkına bunu söyle kızım diyor nasıl makamı buldun diyor o zaman kız ki, madem Allah aşkına dedim diyor, ben diye peygamberimizi çok seviyorum diyor kız bakımından. Her an hayalimde peygamberimiz diyor. Rüyamda peygamberimizi görürüm diyor. Peygamberimize aşıkım diyor, yanayım peygamber aşkına yanıyorum diyor. Ve tabi diyor, dolayısıyla da peygamberimize çok sarf şey getiriyorum diyor peygamberimize diyor her zaman diye Peygamber'e hep sarhoşuna getiriyorum diyor. Buradan bunun bakamı verdim evlen bana diyor. Peki kızım diyor hangi salavatları okuyorsun diyor onu söyleyemem diyor. O bir sırdır diyor. Onu izin yoksa söyleyemem diyor. Peki kızım diyor. kalıyor kaplarını gidiyor. Şimdi burada bir de İnce bir nokta var şimdi burada, yani suyun yukarı çıkması nedir bu? Adede ters, yani su ağırdır havadan tabi, yerçekimine tabidir suyu yerçekimi çekiyor. Nedir suyun yukarı çıkması? Yerçekim kanunu delmek. Bu da nasıl oluyor? İşte Allah dostlarına, Allah dostlarına bu fıtri kanunlar dilinir yani su yukarıda çıkar hatta insan evliyalar suyunda yürürler de batmazlar da bu Allah dostuna yani bir kimse Allah dostu oldu mu bir kimse Allah yoluna kendini tam vakfetti mi her şey bunun emrine giren böyle işte. bu Süleyman Cüze Hazretleri orada çekilir kenarıya o hangi vakit namazı ise öyle ve ikini gün Namazını kılıyor ama o namazı tabi daha başka namaz oluyor şimdi. Kızdan görünce genç kızdan öyle çok duygulanıyor, çok etkileniyor, bir hal geliyor kendisine, hatta ağlaması geliyor. O namazını çok güzel namazını kılıyor. Namazı yavaşça namazını kılıyor, duası ediyor. Artık gezme gerek görmüyor artık. Yani gördüğü bu hal onu doyuruyor kendisine. ...feyiz alıyor bundan... ...dönüyor... ...evine gene geliyor... ...evine geliyor... ...şimdi tabi yaslamadan sonra... ...yatıyor... ...yatıyor ama... ...uyuyamıyor... ...uyku tutmaya kendisini... ...kendi kendine... ...kınama başlıyor... ...bak ben diyor... ...bu kadar yıllardır... ...işte ilim okudum... ...şu ibadet yapıyorum... Ama Allah katına bir makam alamamışım ben daha diyor. O genç kız nasıl makam alamamış diyor. Demek o kız ben daha ehlaslı, daha samimi, daha aşık diyor. Gönlü Mevla vermiş diyor. Peki aşağıya yarmış kız diyor. Onunki alamamışım diye. Ve uykusa kaçıyor tabi. Bir yattığı yerden hanımın da yanında. Hanımına katakasın dönüyor hanımına. Dönüyor. Hep bu konuyu düşüme başlıyor. Geri arstan sonra bakıyor, hanım yine yavaşça kalkıyor hanımı Herhalde tuvale kalkmış diye hiç iyi vermeye tabii. bakıyor hanımı abdestini alıyor, hanımı giyiniyor. Hanım hatta en temiz neyi varsa seyindi o gün için en temiz giysini hanımı giyiyor, hanım dışarı çıkıyor. Hanım dışarı çıkınca gecesi sonra e, çölle tabi bu uzak koresi olarak birdenbire bundan bir gayrete geliyor kısaca geliyor bunda şüphe geliyor içine. Acaba gecenin bu saatinde benim hanım kimize giyindi neye gidiyor acaba diyor. Yavaşça kalkıyor hanımın takip edilme bakmaya neye bakalım diyor. Dışarı bakıyor... ...hanımın köyden çıkınca... ...iki aslan geliyorlar... ...bir aslan hanımın önünde... ...bir aslan hanımın arkasında... ...kadın ortada... ...kadın denize doğru gidiyor... ...ak denize doğru gidiyor yani... ...bu da arkasından takip ediyor bunları... ...deniz kıyısından gelince... ...aslanlar da yatıyorlar... ...kadını yürüyerek... ...denize yürüye gidiyor... Yakında bir ıssız küçük bir ada varmış. Bu kadın o adaya gidiyor. Gidiyor oraya. Bu tabi göremeyi ne yaptın orada. Oraya gidiyor. Bekliyor kenarda ama. Kadın bir zaman sonra kadın tekrar denizden dönmeye başlıyor. Yani kadın yürüyerek denize yürüyerek kıya geliyor. Yine aslanın bir önünde arkasında kadını koruma altına alıyorlar. Kadın Eve doğru gelirken, korusu olan bu şey daha önceden kesilmek yerden geliyor, o eve giriyor, yine soyunuyor, yatan yatıyor. Yani hiçbir şey farkına değinmiş gibi, hatta hanımı işeri girince sanki bir hafif horlar gibi uyuyormuş gibi bir anlama vermek için hafif horlar gibi yapıyor da kendisi, kadın soyunuyor, yatıyor yine buraya. Sabah oluyor. Hanım şey demeyeceğim bu. Acaba bu gece mi gitti? Yoksa her zaman gidiyor mu diye. merak ediyor bunu. İkinci akşam yine uyumuyor. uykusu kaçıyor artık. Bu kadına da bu kiramete görünce uykusu kaçıyor. İkinci akşamı yine yatıyor gibi yapıyor. Bakıyor yine aynı saatte. Aynı saatte geçersen sonra hanımına kalkıyor yine giyiniyor dışarıya gidiyor yine takip ediyor aynı olay iki akşam oluyor üçüncü akşam da takip ediyor aynı şey devam ediyor bu defar dördüncü günün sabahı hanıma soruyor sen diyor dün akşam nereye gittin gece diyor hanıma nereye gittin gece diyor hanım gülümsüyor. Esmeyen takip ettin ya diyor. İşte ettiğini gördün diyor. Esmene gördün mü diyor? E biz arkamızda görürüz diye Peki sen ne zaman bu karama dedin hanımına? Kaç yıllık evli hanımı. Torun sayılamış, kaç yıllık hanım evli. Ama hanımının bu makamını haberliken işte bakınız. O da boş diyekeni ama hanımının daha üstün. Hanımının bu makamından haberi olmamız olmaz o kadar. Hanımı buna öyle deyince yani takip ettin ya böyle deyince peki nereden bildin? Biz arkamıza görürüz diyor. Kalk gözün arkamıza görürüz diyor. Peki hanıma diyor Allah aşkına bana ne oldu söyle diyor. Sen ne zaman makam erdin diyor. Yeni miyiz makamı? Hayır diyor. Ben diyor Eğlendiğimizi gecede oraya gittim diyor. Yani oca evliyalar toptanıyormuşlar orada. Toptanıyormuşlar. Ben diye eğlendiğim gecede oraya gittim diyor. Ta o günden beri diyor her gece oraya giderim ben diyor. Peki diyor hanımı kocası şimdi hanımına ben niye bunu fark edememiş ne kadar diyor. Ne anlayamadım diyor. Ediyor çölde o kızı görmesi için anlayamazsın diye. O kızı görünce diyor, ben kız da bunların grubundanmış o kız da. O kızı görünce diyor, on et duygulandın diyor, kendine geldin diyor. Yani ondan önce kendini varlık halde gördün kendini. Yani manette bir şey bana var gibi kendini görürdün diyor. Ama kızla kâmda görünce kendini hiç yok sayın gelin yani Tanrı kendini tükettin sıfırtın diyor o zaman diyor onur gürü gidince diyor gün açıldı böyle diyor haramına mu? peki Allah aşkına bana söyle diyor sen bu makama nasıl erdin diyor hanımına da hanımı da aynı kızın söylediği gibi söylüyor Hatta aynı bir evliyamda da bunlar aynı makamda bunlar ben diyor daha genç kız kendi diyor Peygamberimiz için aşkım peygamberimize diyor. Peygamber işte anıldığı zamanlar içim yanardı. Kalb ürpetit verdi böyle diyor. Hep haremde beni gördüm diyor. Peygamberimizden çok sefer getirirdim. Oradan bana Mevlam bu hali verdi bana diyor. Peki hangi sarabat şeyi okuyordun diyor. Ona izin yok söyle Mehmet. Yalnız diyor, sen diye savaşları toparla, yaz bir şey diyor. Onu bana okursun baştan başa diyor. İçinde varsa ben sana var derim diyor. Bunun üzerine işte bu Sema Yüzyıl o meşru kitabını yazıyor. Della denk kitabını yazıyor. Hanım okuyor. E, İçinde diye birkaçını var diyor. Sabaşları diyor. Ve Sonra bun berzatta sarvashleri çok devam ediyor, çok devam ediyor. Sonra tabii o da Allah katında yüksek makamda erişiyor, büyük kâmet erişiyor kendisi de. Ölümü şöyle oldu, bunun ölümü de bir gün sabah namazının farzını kılarken, sun farzını kılarken ya bir rekatında iki rekatında iki rivayet var ikin rekat olduğu kuvveti rivayet sabah namazının farzının iki rekatında ikinci secdesindeyken ruhunu Mevla teslim ediyor bakınız en değerli yerde namazda sabah namazının namazında sabah namazında ve secde ikinci secdesinde secde halinde bunu da teslim ediyor. Hicri 870'inde 1611 evvel ayında oluyor bu. Tabi bunu çok talebile olmuş, mürittir olmuş kendisinin, zamanla hata büyük kişi, kıyametli olmuş kendisinin, çok ünlü kişi olmuş kendisi. Tabi bunlara, bu ünlü olma zarar vermez bunlara. Ne kadar çevre bunları övse de Bunlar kendilerini bilirler bunlar. Bunlar şımamazlar bunlar tabi onlar. Burada orada bir caminin bahçesine gömüyorlar. Burada bir özel türbe yapıyorlar kendisine. Tabi ediliyor. Aradan 70 yıl geçiyor aradan bakın. Ölümünden, gömülüşten aradan 77 yıl geçiyor. Düşman oraya saldırıyor. Hani düşman o dönemde, düşman buraya saldırıyor. Bakıyor ki, sonradan başka bir şeye girişken, bakıyor bir şiir halkı ki artık düşman kuşatmış kasabayı, artı düşman burasını içeri girecek yani, işgal edecek. Bunu sevenleri, tabii hayatta yok bunu görenler o anda belki de, ama işte torunlar, şunlar bunlar, bunu hayranları sevenleri ki binlerce kişi varmış, bu diyorlar, mübarek Zat-ı Şerif'i diyorlar, düşmeye kadar bırakmayın diyorlar. Açılan bunun mezarını, hiç olmazsa kimin alalım da, bununla başlayıp götürelim diyorlar. Bu, aşkla sevgiyle, giriyorlar bu mezarın başına, mezar kazıp açığa bakıyorlar ki, kefreni daha çürüyorum bakınız. Aradan, 77 yılı geçmiş, özellikle, özellikle, Sıcak ülkeler, ülkelerde, iklimlerde beden çabuk çürür. Sıcakta çabuk çürür. Biliyorsunuz et bile soğuk hava deposunda, soğuk yerde, kışın evlerde bile dayanabiliyor et bile. Ama sıcakta çabuk koşup bozulur. Beden de o şekilde oluyor. O Afrika sıcağında, çöl sıcağında aradan 77 yıl geçtiği halde Açıyor mezarını ki her durak oluyor. Sanki ona gülümsüyor. Kefeni, kefeni sararmamış bir bakınız. Böyle. Yani kefeni bırakın çürümeyi de kefeni sarar solmamış bile kefeni bile. Bembeyaz kefenin içerisinde sanki gülümsüyor bu şekilde alırlar kendisini oradan merak yere götürüyorlar definiyorlar kendisini yine Gazze ile Mahmud'un zamanında biliyorsunuz Sultan kendisi Padişah'dı ee, ilk Türklerden İslam'ın kabulünü de Padişah'ı olan kişi kendisi Gazze ile Mahmud Gazne bugün Afganistan'da kalan bir kasaba orada. bu Gazze ile Mahmud zamanında Yine Gazne'de bulunan bir Müslüman ama çok fakir Müslüman. Bu Müslüman artık aç kaldığı için arada bir sırf arpa, ekbeklik arpa almış da boşanmış ama. Bir almış ödeyemiyor. Yine almış torbel alıyor tabi öde, ödeyemiyor. 300 dirhem borcu olmuş bu Müslümanın. Çoluşucu var. İkıdaki bir küçük bir kerpişten kulübesi varmış kendisinin. İş bulamıyor. Çalışamıyor. Arada bir az bir iş buluyor. Ancak evine kuru ekmek getirebiliyor evine. Yani arpa bu devre evine getirebiliyor. Katıkık evinde. Biriktirip de borç ödeme imkanı hiç almıyor artık. Tabii Müslüman için bu... korkun bir şey bu... Kork üzülüyor... Allah'tan korkuyor... Ya Rabbi ne yapsam ne yapsam... bir gece... yatarken bu kişi... iki dekat namaz kılıyor... Peygamber Savişleri okuyor... Allah dua ediyor... Ya Rabbi... sen bana yardım eder Rabbim... şu boru ödeyebileyim Ya Rabbi... Diyor. başka istemiyorum Ya şu boru ödeyeyim Ya Rabbi... Diyor. Yıl arkadan savaşa getiriyor, Peygamber sadece yatıyor? Rüyasında Peygamber'i görüyor, Aleşlamaz Eterini. Tabii dünyada insanın en kutlu anı rüyada Peygamber görmesi anı. Peygamber öyle. Öyle başka benzemez tabii. Peygamber başka benzemez tabii. Kişinin ruhu etkilenir, kalbi etkilenir bunlar yasan cecebe gelir. Bu kişi rüyasında sevgili peygamber Ali seni görüyor. Peygamber ona e tebessüm ediyor, gülümseyen hücre buyuruyor. Ne bu kadar diye sıkıntısın? Ne bu kadar hüzünlüsün? Ne derdin var senin? onu e, soruyor. Şer yarısı Allah rüyada. Yarısı ile Allah şu an kişiye 300 dirhem borcum var. Ya yani 300 lira diyelim, o zaman dirhem diyelim gümüş paralara. Yarısı Allah, filan kişi 3 dirhem borcum var. Ödeyemiyorum yarısı diyor. Yani eline bir dirhem, geçse onu ekmek ama mecbur muyum ya, çalıştıramadı ya. Ödeyemiyorum yarısı Allah. Çok sıkılıyorum yarısı Allah. Teyzesi yani gülümsüyor. Onu şerap yürüyor. Sen diyor sabah kalkınca diyor. Sultan Mahmud'a git. Yani Gazi Mahmut'a git. Ona benim selamımı söyle. O senin borcunu ver sana versin ödesin borcunu diyor. Sana 300 lira hem versin O öde diyor. Ona sen benim selamımı söyle Peygamber diyor. Şimdi bu diyor ki, ya. Şimdi de rüyasında yarısıyla Allah bir sultana ona gitsen böyle böyle desem İnanmaz ki bana yarısı Allah diye. Yalan söylüyorsun der bana yarısı Allah. İnanmaz ki bana yarısı diye. Dere yalnız gülümsüyor Aleyhisselam. Hazretleri. ona şöyle görüyor. Sen diyor Sultan Mahmud'e dekiliyor O Her akşam yatana oturunca bana üç defa sarbaşları bir getirip okuyor. Üç defa okuyor. Her akşam yatağında sıra yatıyor. Yalnız dün gece çok yorgundu Uykusu vardı, yatana oturdu, yine okuyacaktı ama okuyamadı, hemen uzandı, yatıp uyuyuş kaldı. Sonra bunu söyle, ona söyle, o senin borcunu versin. Bu tabi seviyor aslında, o kadar seviyor ki bir bağırıyor, Ya zil Allah bağırıyor, uyanıyor ama bağırıyor uyanıyor. Ama tabi peygamberimizi görüyor rüyasında çok sevinçli o kadar gayet mutlu kendisi. sabah kadar peygamber savçıya gidiyor terine. sabahtan belli bir saat gelince saraya gidiyor. Lebeçler diye ben de sultanı görmem gerekiyor mutlaka diyor. Önemli bir şeyim var. Rica edeyi yalvarırımlara. İzin verir, şey giriyor. Sultan muhazade oturmuş tahtına gidiyor ne var diye soruyor tabii. Ne şikayetim var, isteğim var diye. Şuna buyuruyor. Ee, gece rüyamda Peygamberi Aleyhisselatü'ne gördüm. Sana selam söyledi. Benim 3 lira borcum var bir sene. Bunu senin vermeni söyledi. Diyor. Şimdi Gazir-i -e Hazretleri tabi Müslüman Sultan. Allah katında mümin kişi tane Şöyle diyor. Ah diye. Bilsem ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bana selam göndermiş. Seni bana göndermiş. Yani bunun gerçek olduğunu bilebilsem de canımı versem diyor. Ama ne bileyim doğru söylediğini. Kişi diyor ki, evet diyor. Ben de böyle hocam bildiğim için Peygamber dedim diye inanmaz bana dedim diyor. Peygamber bana şöyle böyle diyor. Sen her gece yatağına oturunca Peygamber'e 3 tane sarıçta getiriyormuş, uzunca getiriyormuş. Yani Dün akşam gene niyetin getirmekmiş ama uyku sana üstün gelmiş, kendinden geçmiş uyup kavramı getirememişsin diyor. Hemen tamam aslamsa, tam aslamsa doğru söyledim inandım işte ben diyor. Hemen çağırıyor mali işler bakan kişiyi 300 dirhem getir bakalım, üstünlük i̇şte getiriyor. Bir kesedi adamı tabi. Aç 300 lir hem diyor, bunu borçana ver diyor. Sonra 300 liran daha veriyor, bunlar ben alsam hediye olsun diyor. Adamlar onu veriyor. Şimdi bunlar şu anlıyoruz bakınız, demek ki bir kimse Peygamberi Samaat'e terine sabri getirince hem oraya ulaşıyor bu adamlar, ulaşıyor bana işte. Peygamberi terinin biliyorsunuz doğum günlerde yaklaştı yani bu yıl 2006 yılı olarak nasıl oldu inşallah 9 insan pazar gün akşamı yani pazarı pazarı e bağlayan gece inşallah Peygamber Aleyhisselatü'nün doğum gelisi oluyor. Peygamber'in doğumu biliyorsunuz İslami aylarla 11 Rebül evveli 12'ye bağlayan gece. Yani inşallah pazar günü Rebi ayının 10'uncu günü oluyor. Bu pazar günü yani bu yıl 2006 yılı olarak inşallah pazar günü Rebi ayının 11. günü oluyor. Demek inşallah pazar gün akşamı peygamberimizin doğum gecesi. Şimdi günümüzde 20 Nisan kutlu doğum haftası diye bir bidat çıktı. Bidat yine olmayan uydurma bir şey anlamına geliyor. Evet, peygamberimizin doğumu isteme ay olarak Rebbe'nin 11'inde 12'ye bağlayan gece idi sabaha karşı Bu tabi Hristiyanların takvimine milade çevrilince 20 sene geliyor. Eyal takvime çevirsen onunla başa güne gelir tabii. Bugün yer üzerinde çok takvim var. Hristiyanların kula takvim takvimi var. Yahudilerin takvimi başka, Çin'in takvimi başka, kiminse takvimi başka. Her din mensubunun, herkesin ayrı bir takvimi vardır Şimdi Şimdi peygamberler mazhettlerini Hristiyan takvime göre doğumunu kutlamak bu Peygamber hakaret seviyor kardeşler Yani Peygamberin yüzden durduğu özellik de, durduğu nokta nedir? Hristiyanlara benzememe, Yahudilere benzememe, hatta ibadeti bile onlara benzememe. Allah katında aile olan hikayedir İslam aylar. Mevla buyuruyor: Minha erbatun hurum. İşin dört haramayı olan aile adı bunlardır. Bunun için peygamberimizin doğumu 11 bir evveli on böyle bağlayan gecedir peygamberimizin doğumu peygamberimizin ayı ile olur. İslam ayı ile olur. Kur'an ayı ile olur böyle. Hristiyan takmiği olmaz bu. Kardeş. Bu 20 Nisan'da doğum kutlu hafız yapması yani bir nevi Hristiyanlığın boyasının katımı böyle. İslam'ı delme. Yolaştırma İslam'ı. İnşallah sevgili kardeşlerim Peygamberimiz'in doğumu günü için giresin inşallah teala evimizi uyaralım. Çoğukçağımıza bunu haber verelim. Bunu birbirimize kutlayalım. Yine elimizden yeni kadar inşallah teala o bir evimize bir bolluk olsun inşallah. Yani çoğu çoğukçağımıza hediye alalım. Al kızım bakıya, al yavrum bakalım. Bana bir pevenin doğum gecesi diye inşallah bunu bir canlandıralım. alın. Lillahi Fatiha.